Hemen de verdim böyle, yamanlıklarını yanardım, ellerime süt verdim. Çok duası var onlardır, Allah. İki cihanda aziz oğlum, aziz ol oğlum diye dua verdim. Kızlarımız var da onların süzmediği derdi ya, onlara düşürmezdim ben herhalde. Anamın babamın hizmetine hiç de doymazdım misafirer için ben Yemek yedir demezlerdi inan bize böyle oturup da, keyfimizin lezzetinden yemek yemeye canımız istemezdi bir hali vardı öyle şimde onlara yaptık ettim diyor itedim de amerimanda oldum da işte bir insana çok para ne çıkartıyor yani gaybiden ona kayıklarını efendimizin yazdığı teskete li evliyada öbür her kenalet olacak ...Evliyaullah'ta... Allah da ot ot da bine izah var eştiyadan evliya olan çok... ot ot da bine İsminde bir zat var. Eşbiyadan evliye olan çok olduk. Korkma günahınızdan evet. edin. Tevbe edin, var eder. Hatta ünlülerden, temellerden böyle. Günahtan tevbe edin bir daha hiç o günah etmemiş gibi olur. Zihnine dağıt da ben adam olman ne onu da şeytan dedin. Efendim ne mı ne yüzüm var ve ben giremem ne onu delirden de şeytan. Şeytan. Onu, o yönden seni çalmaya başlar. Bunu uçkun ya. Aldanmayın ha! Bu zat, çarşıdan çarşıdan geçerken, bir hanım da karlı. Yüzünde de nikah var, perde. Gözleri de çok kuvvetli Yüzünün perdesini kaldırdığından şu yana soğumuş. Diyeyim? Gözleri, kaşları, yüzlerini Güzdesiniz, akşinçinle böyle sürüneltme. Evet, hemen öpmüş ama o geliverdi, o da bir nebulam satıp çok fena ilkermiş. Kadının arına düşmüş bu evet. adam geliyor, kadını cüttü yiyor, hepsi rahat yiyor. O da ee, havlu kapısına varmış, kapıyı aç birip gittim karın burnusuna atacakmış. O da hemen muhatap olmadan açmış. Yukarı ev kapıyı kovmuşmuş, sürgünü süründü yine açmış. Ha. İçeriye girmiş. Serrinden herkes korkan bir adam, hanım bacı da peygamber sülalesiymiş. Seyideymiş kendisi. Şuraya oturmuş odaya, caniye kıza demiş ki, bir tabak altın koymuş, Muradını başka yerden istesin. Biz de onunla bir yok. Allah'tan korkarız. Şu tabağa, varmış, üstünü mendille kaldırmış, bakmış, altın dolu. Evet. Attırı yine bütün. Gayet, ...altının ne aşığı değerim. onun... E, ...yelik gözlerinin, beyaz yüzlerinin... ...kaşlarına aşık oldum, kalbim elden gitti demiş. Yani görünce, yani gözlerine mektun oldum. E, yemin ediyorum bir şey etmeyeceğim, şuraya karşıma geçsin... ...perdesini atsın, doyanarlar böyle bakayım... ...ondan sonra geleyim demiş. Ey benim gözlerim demiş... ya yani gelmeden... ...demek elin gerçeklerini yoldan mı çıkarıyor, diye... ...bıçağı sokmuş gözünün birini oymuş gözünün biri daha oymuş. Elma gibi iki tane göz üstünü kitap bulunuyoruz Efendimizin için. Tezgürtel Evliyasın üstünü örtmüş bastırmış. kıza demiş ki bunu götür, bunu istiyormuş. Yine atmış kız açıvermiş ki al kanın içindeydi ki göz böyle. Ooooooo ağlaya taraftan koymuş. Ben daha bu kadar namussuz bir kimseyi görmedim hayatta. Ben insan değilim isim. Ağlaya taraftan gitti, durandı, devrüksürüm geldi bakıyım. Oradan geçerken ooooy, ooo, Allah rahmet etsin ooooy, hmm. ne kadar şimdi bir şey mi var, oda bir kadın var, ecini mi getirmiş, ne ettiyse gözlerini oymuş, çıkarmış eliyle, şimdi vefat etti zaman onun cenazesini, peygamber sülalesi, ooooy, hmm. Allah yine belanı verdi mi sana verdi, ağlayaktan gitti, Furat kenarına, orada, bunların üstünde sürünerek böyle Allah'a tövbe ediyor. Ama günahı çok büyük, gözlerini uydurdu ya, ağlıyor böyle, ağlıyor, ağlıyor, ne olacak, bir dur, durak yeri var, ağzı kesilmiş, oraya kurulmuş, ne uyumuş. Ama ne tevbeler etmiş, ne istiler, ne kan ağlatmış, oraya kaparmış, ağzı üstüne, mahşer yerinde kurulmuş. Mahşer yerinde, hmm. ahri kainat, Muhammed aleyhisselatü vesselam, şimdi görünüyor gibi bak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeşil kürsünün üzerinde oldu. Sağında bir hanım. Kim diye sormuş Fatımata Zuhra radıyallahu anha. <gülüyor> Efendimiz var Fatımata Zuhra kitabı koymuş. Şu hedayı ayağınıza kabul edelim. Bir dünya gördüm ünlü. Galatasarımıza dedi ki, ben çok keyifliyim, bir rüya gördüm dedim dedi. O da keşif eğlimiymiş, karnattım, Fatım gördüm dedi. Ben de Fatım gördüm, yeşil karak içinde. Nurca, Onlar Allah'ın şefatma lailesi. Sert bir Fatım atı zühran, zühran yıldızı gibi gözet. Fatım'amı incilen, beni incilin. Fatım'a benden ayrılmış bir muzra parçası. Onu razı eden, ben, ben razı olurum. Çocuklarına diyor, var taşladan bir daş getir, sarayım miadem üstüne, hiç kimse halim bilmesin, sallanmasın bir fatıma. Öyle canla, sen canların cananısın, hanımların sultanısın, sen bir Muhammed kızısın, eyne şefaat latıma. Bunların hepsine biz aşık olursak işte o müminin, müttakiden olacağız inşallah. Ehli beyti aşık olacağız böyle. Canımız feda olsun onların için. Ya yavrum, yavrum. Sonundaki kadın peygamberimizin ya hutbahum beni ulam, ya hutbahum buraya gel diyor, kopuşukları, buyur anam diyor. Yavrum sana hakkım din koruyla halal olsun. Sen çalış da velilerden ol inşallah. Sen benim gözümü görmesen öyle. ben de Allah'tan korkarak Hey benim gözlerim, demek elleri yoldan mı çıkarıyorsun diye koymasa mıdır? Resulullah'ın yanına nasıl komşu olacaktım ben? Şu yanda Fatıma, şu yanda. <gülüyor> Anne geldim, kapıyı örtersen dedi, bir ihmal ettin, bir çocuk geri verdi. Sizin o halife çocuk. Onun gibi bir, Anne Ananı alamaya başladı, çıkardım. ne olduğum bir anam, çocuk akıl bali. Yoruuun, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o çocuk akıl bali olduktan sonra şahsımı unutmasan diyeyim, <gülüyor> <gülüyor> uuuu böyle bir anaydı. Yani nereye göçülürdük? Ese firahçıydı, yataklardaydı. Onun dolama diye da dayanamayacağım. Kurban olduğum anne olursun. Şu alana'nın alalarından birini üstüme örte, çarmıha görmesin erkekler ne olursun. Hadden vefat edersem bana şey yaptır da kafa yaptır da içine koy da hiçbir erkek vermesin. Kabre indirirken de cesedinin ölümü de görmesin ne olur. diye. Böyle oranlar, böyle olur ama... Bizikiler gibi yara açıp, yara saçma olursa... ...taydı o kadar olur. Barışına göre gel şimdi... Yani ...yar maaşına tak bana açım derler. Allah'a vardığına göre olur mükafat. Hı. O... ...gözünü koyduran... ...utbe binigulem uyandı. Bir müşile teslim olduk. Okuyu okuyu istiğfar, ire ire... ...Allah'ın has bunlarından... ...oldu. Rabbim bizi de... ...onların zübrasına ilhak buyursun inşallah. Amin. Ya kardeşim! Tamam bitti ne? Şey bitti, Şey bitti ya. At yanına, at yanına, at yanına. Ya! Evet. Bana güzel diyor. Çocuğum diyor. Bana kardeşim diyor, Yakut diyor... ...şehirde müşteramı vardı diyor. Hacı Esra Efendimiz. Orada Hicaz'da Tevfik Baba vardı, görüştük orada. Çok ikmanın gözü Körgardaş bir şey göremiyorlar, zavallı yolunu göremiyor. Gittik diyor İstanbul'da 30 sene Hacı Eshan Efendimiz'in aşını biçirmiş. 30 sene. Ana, hani evlaklarını kabul ettiğini vefat etti. Böyle Mehmet baba evlak dediğini yaptık vefat etti. Ben meydandan aldım şimdi. Bir babam var İstanbul'da o mu gireceğim? sen bilin hepsi benim babalarım öldürdü gitti. Ben beni kabul etti diyeceğim. İnşallah kabul etti zaten hep onun evladıyız. Memur hal başını ara. Memur haldaşını ara, derdine büyük çare. Dua ile pedere gayri pedere bilmeceğim. Dua ile pedere ne Hacı San Efendimize gayri bilmem ben diyorum. Babam var mı, yol mu bilmem. O anamla sevişmişler, benim e'lâ-i elliğindeki ruhumu yere indirmişler diyor. Benim babam beni yüzünden almış da e'lâ-i elliğine çıkarıyor diyor. Yukarıdan aşağıya indirenin bu hakkı çok olur, aşağıdan yukarıya mı götürenin hakkı çok olur. Tam muamminası reşahat aynı bir hayatta Şahin Akşibendi Efendimiz babası hastaymış yanına varmış. Hı. Demiş ki, yine neler hizmetçi vermiş dermişlerden getirin, götürün. götürün. Ben böyle deyip durur. İkvarlarına kazanlar mı hatta? <gülüyor> rahatsız olurum. Sana oğlum olduğun halde şey mi veriyorum? Sana hakkımı helal etmem halde yok. Şahin Akşibendi Efendimiz sana hakkımı helal etmesem tepiş kalmaz bak. Ben halal etmezsem seni Allah sürdürür. Bütün diyor dünyanın babası benim şimdi. Sen de benim oğlum menziyesindesin. Ruhaniyet olarak kuvvetleşti ki seni bana evlad etti. Beni kırma belana kolun baba dedi. Tövbe tövbe tövbe, tövbe dedi. Maneviyatı sıyırlıyor. Tövbe, tövbe, tövbe Oğlum benim abdetti. Öyleyse iklanlarıma güzel muamele Adana'da, Adana'da, Efendimiz da, epey müddet uzayır Mehmet Efendi aksakalı olayı geliyor, nuru has fabrikatlı. O diyor Mehmet Efendi şirkinize geliyor, set yokken ben sermaye verdim dedi. Benim paramla gelip geliliyor ne diye? O zaman adam, Mehmet Efendi aynen ahtan çıkar geliyor. Ankara bursu da oluyor. Beni bunun parasıyla gelmem ya, çok adam beni. ...o çıkıp getirdikten sonra karnına bir ağrı haklanıyor. kırıl kırıl dönüyor, doktorlar ne diye ama ne oldu yahu, hiç bir ilaç kesmiyor, damla damladın, yirmi beş olsun içirdin... ...inle vur, damardan inle vur, olmuyor lan. Ben bildim neden olduğunu Mehmet'e kırdım gettim, şey razı olmadı, işte Hı. ben öleceğim diyor. İz yarısı olmuş o demeye, Mehmet Efendi'yi taksılarla arıyorlar şimdi. Ara ara, otellerde bulamıyorlar var varıyorlar, yazıya bakıyorlar, Mehmet Aksakal var mı? En küçük bir otele yapmışlar, mide oteline. So Mehmet efendi plan odada. Vay Mehmet efendi, Mehmet efendi, kardeş Mehmet efendi, buyur. Ha. Ne? Nuri hasse çıktıktan sonra, karnına bir şey haklandı. Geçmiyor bir türlü Mehmet'e bulun, gelin, onun burnunu kırık, gitti, şişi. Tahammül edemedi, tahammül edemezmiş. Hüridime cefa eden kepin hazırlasın erken. İnan bu sözlerime senin açık bir halı Ceylan'ı Ceylan'ı. Onun müridinden birisi, yani oradan oraya geçiyorsun oradan oraya ya, bunu bitireyim istesem. Mehmet efendi naslanıyor, gitme ben diyor. Öyle bir sözü gitme var, aman Mehmet efendi, her yerinden tutuyorlar. Böyle bir stasyon olur, böyle bızızız var diyor, bildim ki böyle koca yanık böyle, oradan o kışa kapanıyor, kazmım var. Mehmet efendi elin ayağını öpüydü, bana görüyor ben yine mi gittim bilmiyorum. Yemin ettim diyor, yaranlık ettim bile bilmedin kırıldın gittin ama ciddi gibi söyledim çünkü zenginlik biz, mağrurluk derim diyor. Allah razı olsun halal et oğlum, halal olsun benim buraya da baktım vaziyetçiler, öldürecekler neyse. Halal eder etmez dizinin üstüne geliyorsun, ben de işte diyor. Elhamdülillah, ah, dünya varmış, tövb olsun bir daha oğlum, şıkları atıp tutmaya tövb olsun Kardeşim, bunlardan haber, insanın ihvanını neyi kırmak çok bir hoş olur bu. Bizlere çok yalvaranlar oldu. En ası mücirin bir namazına kılmayınca öyle derim. Gari. İbadetsiz, itaatsız, oruçsuz, nesiz bir adam vardı İsa Kadirler'de. Lafımız olunca iftiralar çok ettiler bana. İftira edince, böyle geç şeyi şık işte böyle. Gelin kızıyla, namusuyla oynardı. O gece yanının boğazına çöktüm diyor. Gözüm çarptı, amman asana koyar yahu. Yok seni öldürmeyince kurtulmayacağım ben de. Aman diyorum diyor. Bir dakika. Erkaya, bir, bir de tövbe olsun yahu. Tövbe olsun bile desin ama namazını ne kıldı halal edeyim. Aman kılamam çünkü, o tutamam işte tamam ben. Dayanamam ağaçıma. Halalın saati. <gülüyor> Böyle nelere uğrarız biz. Babama bir eza eden Birhat'ın Osmanmarı. ...Türkçe oluyor ya, olsun. Haşam, sen... ...bir laf verince, köyde babamın yaşı küçük ve şayık... ...kocalar hiç çekemiyor, büyükler de çekemez... ...babam bir şey söyleyince, ''Hagriy'in kökü'' demiş. Ne ne olsun... ...deyince babam hiç seslenmezdi bir şeye. Hiç daha dövüştü, duyulmamış. Biz de elhamdülillah, Abdullah'mız da elhamdülillah. <gülüyor> hiç kimseyle yakabaz? niye ettin bunu, niye yaptın bizimle? Niye? suyumuzu keserlerse... Böyle bir hacami kesti. Hacami bununla abdest alıp kusletti inşallah. Bölünce yıkan bununla, amin dedi. Gülüyor geldi. Satsiz bir şey demeyiz de sizin için keserek dedi. <gülüyor> Evliya Allah'ın suyu suyudu dur bakalım suda belli olur Çok zor. Susurlar hakkında <gülüyor> dur bakalım ne edecek. Yetmiş suyu göndermiş, yavşanları dağda sulağa yürümüş. Koşmuş bana su <gülüyor> Gözüm kar mı işte! Ya san bana demiş. Yani yorsa şi sivi geçi. Sula yok özüm körü demiş. Ha öyle mi yav demiş. Sularaktan sonra bize ya kes ya biz gelerin haber edecek. Geldi demi piyasa. Amca Allah selametle. Devüşünüz mü diyorsunuz? Sına yok demiş ve kabulamanız demiş. yani. <gülüyor> ben bugün edrafi ekna'tan ipince konuştum. Haberiniz varsa kardeşimize haber de verin ben hastayım. Lakin şimdi <gülüyor> unuttum. ...yavrularımıza nimet olmak için babamdan duyduğum bir hikaye ile devam edeceğim. Evet. Üç derviş... ...üç derviş... ...akşam... ...yatacak yer bulamamışlar. Bostum, buyurur. Üç derviş yatacak... ...bir köyü gezmişler de... ...köyden kimse... ...bu... ...göl başına kimse misafir almamış. Oğuk otoruk var öyle. Kim o? Dışarıda kaldık ne olsun? Habisi misafir. Lan! Evim yok benim yavrum. Misafir girmeyen eve melek girmezmiş. Misafir girmeyen, o girmeyen eve rahmet melaikesi, gereket melaikesi girmezmiş. <gülüyor> Bak kiramın kendime, girelim. Yani misafir, çok... Allah'ın misafirisini koyuyorsunuz. İki gün koydun, onun için buraları geziyorum, sizi ziyaret ediyorum böyle. Al oldu bana, gelmediler, onun için geldiler. Yani onlar işe <gülüyor> dağıldılar. Ondan sonra etanım, geze, geze. İkanı yani Bizi de bir zaman öğrettiler adamı. Almadılar, dışarılar aldılar, aşağıdan aldılar. Duvarın dününde. Şimdi Musa Aleyhisselam'ı da almadılar, Hızır Aleyhisselam'ı da. Duvarın dününde yaptılar. Almazsa, almazsa Bir çadır vardı, orada, aşiret çadırı, o aldı bizi.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 Yakanım. Bir padişim nur gibi yüzleri var, bizim gibi sakalları var. İyi olanlar buna imrenir. Münafık olan çatla yöndürünce sakaları <gülüyor> Allah şerlerinden hıfz! <hıms. gülüyor> Allah fırsat bilmesin! Böyle açıktan latifeye getiriyorlar. Fırsat buluyor, inşallah diyor. Şuramıza oturup da bu sakalımızı teklif olacağız Kırıdoğlu <gülüyor> Mehmet de diyor ki, emeklemeye girdiniz, inşallah yürüyememezdiniz, Allah o kadar müsaade etmesin. Hep bu müsaadeler bizim ısyanımızdan oluyor. İsaad. Hayratullah'a tokandın mı bir anda döner. O Nemrut bir anda döndü. Bir yetimin boğazından altını koparmayla. Gider gider de hı hı. bir yere vardı mı dayana kalır. Dayana kalır inşallah. Yakın günde dayansın varsın inşallah. Allah'a Allah Allah başımıza kıymaklı idareciler geçsin, imanlı yaramıyor. <gülüyor> Habibi Ekrem'in hormatına diyor. <gülüyor> Yavrularımız hani, mektebe giremiyor, <gülüyor> imtihan olamıyor. Vaziyetler çok yanlış bir vaziyette geliyor. Onun için Allah onlara fırsat vermedi, Allah'ım beni. Oğlum biz suçsuzluk zannediyor kendimizi. Çünkü biz seni Allah diyeceğiz, <gülüyor> akşamdan beri kaç kriz geçirdin, acaba şöyle mevlüt koysalar, sonra çökülürse bir şey gelirse böyle sakıntılar, Gönlümüz izdıraflı. Onların gönlü kahvelerde, gazinelerde, içkilerin başında, danslarında ne de yarabbi senin hep net yettiğin işte serbest serbest yapıyorlar yarabbi. Biz seni zikretmek istiyoruz, bize fırsat vermiyorlar yarabbi. Suçüstü yakalanıp diyorlar. Hmm. Allah, sen yetiş Habib <gülüyor> Habibi Ekrem'in ordanına, Leyla-i Kadir ordanına, bu kadar kumartma ya Rabbi. Kulisleri kendinden, candarmaları kendinden, idare kendinden, her şey kendinden, bizim sahibimiz miy tek Allah. <gülüyor> yeter ya Rabbi, sen hepsine gücün yeter. Hak tecaklığı eyleyince her işi asan eder, halbeler esbabını bir laksada ihsan eder. Bir anda ihsan edersin sen istersen ya Rabbi, ister Allah, ne olursun ya Rabbi. Şu amin diyen diller hürmetine yani. Boynunu büken kutlu cihan hürmetine Ayy. yani. Kabirden e, yemiklerinden sesi gibi sızlayan Muhammed hırmatına yani. O da kayıp yani. Bütün meleklerden hırmatına yani. Bizi selamete bir çıkar. Açıklar sohbetimizi yapalım ya Rabbi. Sohbet yapınca başka bir isteğimiz yok. Ben sohbet yapayım, daha para verin demiyorum ya Rabbi. Rıza-i hak için. Gezzet ala ala. Allah, Allah, Allah, Allah diyelim ya Rabbi. Açıl açık bizde diyelim. Camilerde bir kelim. Allah diyelim ya Rabbi. Fırsak gelmiyorlar. Sen bilirsin Sen bilirsin ya Rabbi. Dönlarımız kabul olsun. Tirtamamlarım dolan o şeyler. Elkar Öztüyan Hanım, nene, görünce Hı -hı. güzel insanı. Gittiğiden, pineden torluğun birini kesmiş. Şunda da kaynatayım, yesin. Şişt. Kaynatmış, ağzını yeyi bastırmış, düdükü ne yok o zaman, hamurlamış, ne yemiş? Tuzunu niye yiyertem artmış, pişirirken pişirken fısss, fısss, zorukları duymuş, çıkarmış ki her il olmuş. Ayaklarını böyle gelmiş, çok can azurmasın yani, yiyeniz inşallah. <gülüyor> Lafif olsun da şu gelsin. Sen çok kaygılı konuşursan. <gülüyor> Yıkılıyor, yargılı var ya muhacir. Bulgarları döner kesin, oğulun içinden. Oğul, onun için i̇şte, işte ihtiyarlık ne olayım dedi. <gülüyor> ee, i̇nşallah başımıza geldim de siz de görürsünüz. İhtiyarlıktan oku Yok, yok anaymış. İhtiyarlıktan oku ben dilerim. Ciğerim yara demiş, ya. işte. yara ciğerim demiş. Ne diyorsun? <gülüyor> Muhakkabı düşününler Allah'a sınasın söylerim. Bir oğlun kayıt oldu yavrum. <gülüyor> Yavruların içine koydu. Sesini tutmuşlar. benim gelimi dinlemiş onda da usta da, yavrum da diye neyse, yiyelim, ne yaptı? Yiyemeyim işte, zorma e, içerimden bir of geldi yavrum. Geliştirelim, Kapı çatçatın. Aman anam kurban olsun diyorum, deyip bıçaklamış evet. amaçlarım. Evet. Kapıya gelmiş, bu, o kafalarını yüktüklerim, ya vay, yavrum, anam, buradan olsun, nasıl geldin mi? Değil sana, onlar içeriye gidelim, o büyük akarası demiş ki, o seni yoktu. Taz Sırıbistan'dan bir yavrum karısı, çökümlerini şöyle bağlamış, ayağında geçirmiş, tomruk etmiş, üstüne oturmuş, böyle yemek pişirme sandırda, Bu Müslüman diyor, onun burnunu da ye de Bu azepte gördüm bunu içeri var ya derdi. Burda yani geldim. Bir dakika yani. uç. evet. evet. evet. bu kadar duanla bir şey olan siz bir sırtmaldım şerefimi sanamadım bu. O bu şeydi. Şeymek çok böyle sinanın var alış benimle. Ben de kazanayım Bak bana dedi ne şey çalana yine. Benimsin, senin gelim yoruldum da bir adaya koyduğunda, ondan sonra dünyanı aldıktan sonra geldin ya, öyle oldu. Bu ada beni demiş, böyle demiş. Baktım adam öldürecek hemen, oraya kapanı verim, dağ oldum demiş. Üstüme koyduğum da gel, dağ olsun demiş. Sen ver içimiz yer kamba, bütün arkadaşa yedirttik. Bir şey var, ona yedirttik, hiç Ye, imkanı yok, o da en derinle yedirtiyorlar. Yapmayın demiş, yapmayın size öyle mi yedirtmem şimdi bunu demiş. Alın kaçanmayın, alıp kaçma ama yedirtmem demiş. Hı -hı. Nasıl? Ben çiketi gitmeyeyim yani birinci. Birinci <gülüyor> top pır diye. Kendaram. Oğlum sus yine Ne oldu <gülüyor> Ne oldu? Siz de yemermezsiniz. Geliriz, yeriz beraber. Hasan bunların hangisi büyük derim. Yedi. Çok yani efendimiz sürmeli bir hanım annemiz talimat da ben ürediğime cevap, den kitin hazırlasın erken inan bu sür vermesen açıklık halinde ilan edelim ya. Akıl kalbi ilan efendim. Allah şefaat name güzel. <gülüyor> Arzu iyi de iyi de iyi de efendimiz de kadro tuttu can aldı. O ders aldın da işe birleştim yoksa hasta bir ecader. Bak baştan öyle aklın Boz Abdülgalib kalbi ilan eder. Dur dur nasıl misel? Bir görseniz yani şimdi gerekir. Allah şefaatine dair Hı -hı. yani. Bunun gidip hakkında gidin, doymak, tükenmek bilmez. Sabaha beklememiz lazımdı Ben yani şu uykularını neye terk edin? Burası açıldı, yıkat, uyudu ya. Tokat atayım, takayım, görürsünüz ne böyle? Yersin, oldu yersin. Ne yediyom? Öyle uyuyom. Gözüm gül açıldı, gül açıldı, gül açıldı. Hasim'a bakardım. Neyse. oraya, oraya... <gülüyor> damasını almaya geliyordu diyor, inek geldi bu sahi yok. Var değil mi? Mağaralaymış, aşık olan ödeşizimdir. <gülüyor> <Ödeşizimdirisi> de, <gülüyor> O mağaraya geyince aklına girmedi. Üç aydır tatibimdeyim, rast etmemeliyim. Şimdi elimden seni kurtarsın ki bakarsın. <gülüyor> Kadın sahibi sahi. Allah sinayı göstermediğimde benim başıma müsabet ya Niye fırsat verdin buna ya Hı -hı. Kalbine bir ilham vermiş. El-Gıyas, ya Abdülkadir Beyler, ya El-Gıyas yetişinler, yetişirim diyordum, yetişti diyor. Diyince, mülkümüz gidiyosun gelosun Abdülkadir Beyler'imiz yetişti, Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> şey, Yetişmezsek diyor, iki ellerimiz yakanda kalsın diyor. İçim oranızla Efendimiz açıktan birisi oldu diyor şeyde... Misis bak! Misis de, Ermeni çocuğu da, orada devirmeni yıkmış, akşam da diyor, o dersi verirken bize, o hikayeyi çekti de diyordu. Girerken diyor, yolda yıkılıvermiş, mertebe. Arkadaşlarım da, duyulmamışlar, arkamdan bir sonu, çamurdan burada. <gülüyor> Yol o zaman, <gülüyor> şimdiki bir asfaktı yok. Bizim Müslümanların başı böyle daha gelirse, yetiş ya Abdülkadir Geyrani derler. Ermeniyim ama yetiş ya Abdülkadir Geyrani deyince diyor. O sarıklı cıpları bizzat geri verdi diyor, hemen kaldırdık beraber diyor, ipini bağladık diyor, ee, dedi ki bir oğlu, şurada, şurada filan evliyada var dedi. Haa, ben o taa bağdaktan istedim dedi diyor, kendini bildirmeyi evet. misiniz. Öldükten sonra bu! Hiç müridine yetişmez mi bu? Yemen'in çocuğuna diyor, Efendimiz yetişir ben. Efendim sen kalktın, kalktın, kalktın, kalktın. Eşhedü Allah, eylaa illallah. Ve eşhedü ben ilmanı Sen de sana kabul et e, kıyım ağadan girelim, benimle ince vermeyeyim. O da Bunlar böyle yorum, nereye bu neden olsan, şeyden? Öldürürlerse ya. Onlarla beraber etsin, devsi alaya de. Ol da! Fedav olsun bu canlar ona. Ondan sonra kadın Öldü olduk ne asla, asla, asla, bir abdest anlıyorum. Şuradan takıncağını çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 5-10 günlük yeri. 5 günlük, günlük yerim. Yani yeri, şurasına tak tak tak geldiğini görüyormuş kadın oraya. Yıkıla kalmış. Candama helyemiş. Gebermiş. Yolda kalmış kadın bu da takın verip, kurban oluyo takın verip, ikvanın da tükünler kaybolunca, kütle vermiştik yağıttı, yukarı yaz. yazmışlar, onun sözü üç beş gün sonra kalın eline takın almış, geldiğinden, ustazı verilen takın veri, kurbanım oluyo mu sen? Benim ıslımı muhafaza ettim, kurbanım sen? Evladım atıp namazları, korkma. Kardeşim iyi bağlanalım Allah aşkına, ruhlarımı okuyalım,